Biz etkinlik izi olarak yeni kü kültürler bilgi paylaşımı platformuyuz. Birazdan bir kere dolaşacak aranızda. Eğer iletişim bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız etkinliklerimiz konusunda sizlere bilgi verebiliriz. Biz etkinlik izi olarak e, kamusal bilgiyi nitelikle sürdürülebilir ve kolektif bir şekilde paylaşma amacını biliyoruz. Ve Mayıs ayına kadar bir farklı mekanda e, gönüllü olduğumuzla birlikte bu kamusal bilgiye etkin bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün düzenlediğimiz söyleşi 11. Söyleşimiz ama e, psikanaliz serisinin ilk söyleşisi ve geleneksel aile ve psikanalizi konuşacağız. E, psikanaliz geleneksel aileye nasıl yaklaşır? E, kişiliğin oluşum üzerindeki rolü neydi? Kuşaktan kuşağa e, ruhsal yaşam nasıl aktarılır? E, bu sorulara cevap arayacağız. Aramızda Erdoğan Özmen var. Kendisi İstanbul'dan geldi. Bizleri kırmadı. Ee, uzun yıllar Batıkköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kendisi psikiyatrist olarak görev aldı. Sizotreni ve öteki gerçeklik, e, psikanalist e, sevgeli ve e, çağrısı, psikiyatri, politika ve psikoloji kitaplarının yazarı. Ben kendisini Birikim Dergisi'nde yazdığı insan, hakikat, e, aşk ve e, veremediklerinin e, toplamıdır insan yazılarından tanıdım ve Erdoğan Özmen'in yazdığı her kelimenin, her cümlenin onarıcı ve iyileştirici bir gücü olduğuna inanıyorum, düşünüyorum. Diğer konuşmacımız Ümit Kara Bulut, e, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikoterapist olarak görev alıyor. Aile içi terapisi üzerine çalışıyorum Ümit. Ve kendi konusu üzerine bir sürü yayını, makalesi, televizyon programı ve faaliyetleri var. Aynı zamanda önümüzdeki ay eşi etirakları budurla birlikte psikoloji atölyesi düzenleyecek bizim için. Ve tabii Ümit yakında baba olacak. Bunu önemli söyleyelim. Biz eşi olarak söyleşilerimizi ücretsiz yapıyoruz. Katılımlar bu şekilde ama yine de çıkışta solda göreceksiniz. Herhangi bir katkı vesaire eğer e, arzu ederseniz bekliyoruz. Şimdi ben sözü Sayın Erdoğan Özmen ve Ümit veriyorum. Teşekkürler. ayrı psikanaliz başlığı altında konuşmak yeni e, olarak psikanalizden bahsetmemiz demek aslında. Yani e, o yüzden biraz dağınık bir konuşma olabilip, e, olabildiğince toparlamaya çalışacağım. Şimdi psikanaliz aslında en temelde e, bilgimiz ve olmadan bizi e, biçimlendiriş olan kuşaklar ötesi tarihçe hakkında konuşmanın bir yolu aslında psikolojisi. Ne demek bu? Bilgimiz ve olmadan bizi biçimlendiren kuşakların, kuşakların ötesi, kuşaklar aşırı bir ürünü birbirine uzanıyor. Psikolojimizin bunun hakkında konuşuyor olması ne demek? Eee Klinikten birkaç örnek vereyim. Diyelim ki klinikte karşımıza bir orta yaşlı bir hasta geliyor. Ve e, diyelim fısıltıyla sanki e, böyle sesini neredeyse size duyurmayacak biçimde konuşuyor karşımıza oturmuş. Ee, sorunu şey olabilir, işte ilişkisindeki bir zorluk olabilir, e, ansiyete olabilir, depresyon olabilir, obsesyon olabilir, e, paranoya olabilir, başvuru hikayeti herhangi bir şey olabilir. Ama e, diyelim ki benim karşıma oturduğunda e, fısıltıyla sanki sesini hiç e, ulaştırmak istememiş gibi. Konuşuyor. Benim için mesela onun e, ansiyetisinden, depresyonundan, paranoyasından, obsesyonlarından çok daha önemli bu. Neden önemli? Bir süre sonra a, anlaşılır ki ortaya çıkar ki sırlarla e, e, bulun bir ailedir aslında. Onun rızası ve bilgisi olmadan onun kişiliğini bir biçimden zehmiş olan ailedir o kadar çok sırrı vardı ki ve bu ailede kuşaklar boyunca, kuşaktan kuşağa bu sırların gizlenmesi bu sırlar hakkında hiç konuşulmaması için o kadar çok gayret sarf edilmiş. Bazı zamanlarda o kadar çok susulmuş, bazı konular geldiğinde o kadar çok konu değiştirilmiştir ki aslında depresyon nedeniyle karşımıza oturmuş kişi o orta yaşlı kadının bütün kişiliğini biçimlendirilmiş olan şey bu olabilir. Ya da mesela e, bir tane e, diyelim e, ismi filanca olan e, volkan olan birisi. Yani, e, yine size herhangi bir şikayetle obsesyonları nedeniyle ilişkilerini sürdürüp vesaire vesaire bir evlilik kriziyle uykusuzlukla yemek bozukluğuyla başlamış olmasıdır. Ama e, onun hakkındaki hakikati bulacağımız şey adı adı olabilir mesela. Atıyorum e, ailede çok iki kuşak önce kaybedilmiş bir amca ya da dayı. Bütün ailenin e, be, e, kurtarıcısı gibi görülmüş, bütün aile tarafından, bütün geniş aile tarafından çok büyük yatırım yapılmış bir dayı ya da amca neyse e, çok tarihsiz bir ülkünde şey yapılmış, kaybedilmiş ve e, o doğan kişiye o dayının amcanın ismi verilmiş ve beklenmiş ki ondan aslında o dayıya yatırılmış her şeyi, bütün o beklentileri, yatırımları o karşılasın. Ve adının altında o ad, o işte volkan adının altında ezilmiş. O kişi için yine bütün depresyonun, RCT'sinin, o obsesyonlardan filan ötesinde o kişinin hakikatini yakalayacağımız yer bu adının ağrının altında izilmiş olması olabilir ya da yine klinik bilgisisi olarak hani bir psikolojik yardım, psikiyatrik yardım arama sebebi olarak herhangi bir bir şey olabilir yine bu Bunları söyledim. Hani uykusuzluk olabilir, ansiye olabilir, panikler olabilir, depresyon olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ama öyle bir kişi vardır ki karşınızda bir süre sonra çok açık biçimde görürsünüz ki bir türlü bu dünyaya yerleşemiyor. Yani hani ikamet edemiyor. Bu dünyada bir kendini güvende hissedeceği ayarlarını sağlam bir şekilde üzerine basacağı bir zemin olamamış gibi yerleşemiyor herhalde. Bütün o şikayeti o, o kişiyi size psikoloji psikiyatrik profesyonel olarak size getiren bütün her şeyin ötesinde e, hakikati aslında o kişinin bu olabilir. Bu dünyaya yerleşememek. Niye yerleşemiyor? Bir süre sonra anlarsınız ki aslında bir ikame bebek. Yani çok işte tarihsiz bir biçimde ondan önce bir tane çok, nasıl diyelim, çok zahmetlerle filan anne hamile kalıyor, uzunca bir zaman sonra diyelim ki. Sonra şeylerde yaşta, yaşları diyelim ki 30'lu yaşların sonları olsun. Ee, talihsiz bir biçimde o bebeği kaybediyorlar. Sonra bir, bir biçimde bir kere daha e, yani ne yapıyorlar ediyorlar işte tıbbın imkanlarınıza oluyorlar filan ve e, tekrar şey kalıyorlar. Hamile kalıyorlar. Aslında e, henüz kaybettiği o ilk çocuğun yasını tutamamış e, o yasını halledememiş, belki komplik olmuş bir aslında neyine deklasyonisteki bir annenin doğurduğu bir bebek. Aslında o bebek daha önce büyük şeylerle yaşanmış, o diğer baba bebeğin ikamesi olarak şey olmuş. Dolayısıyla hiç yeri, yeri yok aslında bu dünyada. Yine o kişi hakkında o kişinin en derin hakikati e, e, yakalayacağımız onun en derin hakikati ifşa eden şey bu olabilir. Onun ifşamı bir bebek olması olabilir. Ya da mesela e, bir tane yine diyelim 45 yaşında e, hadi biraz e, şimdi Kırmız'deki e, hastalarından şey yaparak, biraz çarpılarak söyleyeyim. 50 yaşında bir adam çok çok çok önemli çok önemli bir eğitim almış. Çok önemli bir şirket değil yönetici olarak çalışıyor. Ama geliyor karşımıza de, hani e, poruşlarının ayak bağlantılarını bile e, şey yapmaktan e, bağlamaktan e, aciz e, geliyor odanıza girdiğinde gömlemediğim bir tarafı çıkmış. Yani hani 4 yaşında bir çocuk aslında şey karşımızdaki Hani bütün o şey yapmış, 40 küsur yaşına gelmiş bir, bir şirket yönetici falan. Sonra şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz ki işte ihmal edilmiş, baba tarafından ihmal edilmiş bir anne annenin her şeyi olmaya çalışan, annenin arzusunu doyurmaya çalışan, babasının yerine e, geçmeye çalışan bir, bir çocuk olmuş. Evet. Ee, bütün vazifesi bu olmuş hayat boyunda. Dolayısıyla bir türlü ruhsal anlamda büyüyememiş. Yani. Yine onun bütün o size e, e, görünürdeki semptomlarının gerisinde o, o kişiyle ilgili hakikati, o e, iç dünyasının hakikatini şey yapacağınız, kavrayacağınız, ele geçireceğiniz şey bu olabilir. Yani ne demek? Demek ki başlık içine dö döner. Tekrar söylersem, bizim bilgimiz ve düzenimiz olmadan, bilgimiz ve düzenimiz olmadan bizi biçimlendiren neyse bizi o yapan. Şu anda olduğumuz insan haline getiren kuşaklar ötesi tarihçi hakkında konuşmanın bir Yoludur psikolojisi aslında. <gülüyor> e, merhabalar. E, şimdi aslında e, ben e, sistem yaklaşımının çerçevesinde aile biçim terapisiyle uygulayıcısıyım. Ve sistem yaklaşımı bu anlamda psikolojide çok ördüşüyor. Özellikle e, Ertan Hocam'ın dediği aile geçmişi, hatta ata geçmişliğinin yani insan, insan ruh öneminden bahsediyor hocam. Bu anlamda nesil arası geçiş bizim için çok önemli. Mesela düşünelim isterseniz isminizi kim koydu? İsminizi neye dayanarak koydu? İsminizin içindeki gizli anlamlar. kimden bir vasiyet Kimin vasiyetesiniz bu dünyada? Bir amcanın mı, bir teyzenin mi, ölen bir çocuğun mu? İşte Erdoğan hocamın dediği gibi e, kaybedilmiş bir çocuk. Ve devamında uzun süreçler sonra tekrar hamile kalan bir anne. Ve o annenin çocuğuna e, aslında yansıttığı önceki çocuktaki özlemleri, beklentileri, talepleri. E, bu anlamda e, bir sonraki çocuk dünyaya geldiğinde aslında ölen çocuktan ayrışamayan bir çocuk olarak var olan. Anne kendi ruhunda e, ölen nesneyi, şimdiki nesneden ayıramadığında, e, şu andaki nesne, yani yeni doğan çocuklar ciddi anlamda bir problem yaşayabiliyor. Çocuk ayrışamıyor, çocuk e, anne babadan uzaklaşma becerisini kazanamıyor, kendi de duramıyor. Erdoğan hocamın dediği gibi paylaşım biraz bir olamıyor. o yüzden ne sizler arası geçmişte vedalaşmamız gereken bazı konular var. Vedalaşmamız gereken insanlar var. Çünkü o insanlar o zamana aitti ve oradaydı. Bütün varlıkları oraydı mündesh. Şimdi işte şimdi ise başka bir varlık, başka bir sistem söz konusu. Düşünle i̇şte karşılaşıyoruz biz i̇şte vasiyetler dinimizin kahramanı. İşte i̇ki buçuk önce işte ölen bir alımcı. İşte Erdoğan hocamın dediği gibi işte çok yatırım yapılmış, çok hayaller kurulmuş. Ailenin geleceği olan bir amca. Ee, i̇ki kuşak sonra biz o amcanın vasiyetlerini alıp hayatımıza koyabiliyoruz. Bu vasiyetleri geçişini sağlayan da o yazı tamamlayamayan anne babanın bize aksettirdiği, bize yansıttığı özlemleri. Bu özlemlerin farkına var mı? O ölen amcadan kendimizi ayırt etmemiz gerekiyor. Bu anlamda nesilene nasıl süreç? Çok kıymetli. <gülüyor> ee, ama belki böyle daha iyi olacak şeyde. Şimdi yine, yine psikan, psikanalisi hakkında konuşmak dolayısıyla psikanalisi hakkında konuşmak aile hakkında konuşmak aslında. Bir ahlede o örnekleri gösterdiği Dolayısıyla yani psikanaliz daha öyle demeyeyim ben yani bundan sonra psikanaliz. Psikanaliz konuşmak aslında e, e, neler hakkında konuşmak e, kısaca onu bir, bir şey yapabilirim, toparladığım kadarıyla şey yapayım. Çünkü biz daima <gülüyor> tarihimiz yani e, bir aile bir aile içindeki talimiz. Çünkü şöyle, sonunda biz, biz bize e, belirlenmiş, çoktan belirlenmiş, saptanmış bir yere doğuyoruz aslında. Yani daha biz doğmadan bizim yerimiz hazır bu dünyada. Anne baba bize bir oda hazırlıyor, bir at veriyorlar, işte. E, bir takım hayalleri var, fantezileri var, bizimle ilgili falan. Böyle hazır bir yere doğuyoruz aslında. Ee, herkese bir din ve kültürün, yine bizden önce var olan bir din ve kültürün içine doğuyoruz. Ee, dolayısıyla psikanaliz ve, ve aslında boş bir kaptan ibaret olan bir çocuk olarak. Yani çocuk başlangıçta kendisine hazırlanmış bir yere ve o yeri doldurmak üzere doluyor. Ve başlangıçta aslında boş bir kaptan ibaretir. Yani böyle bir takım potansiyellerimiz var. nöro kognitif yatkınlıklarımız var. Onun dışında hiçbir şey aslında. Bir tür bir hayvan yavrusu. Aslında psikanaliz, o hayvan yavrusunun bir insana dönüşümünü, bir, bir insan olmasını, ne, ne, e, süreçlerini, bu, bu süreci inceleyen, kendini inceleyen bir disiplin e, aslında kabaca söylersen O tarih, yani bir hayvan yavrusundan insana dönüşme tarihi aslında, <gülüyor> daima kendimize bilme izni vereceğimizden daha dehşet edici bir tarih aslında. Yani dehşet verici ne demek? Çok, çok, her insanın tarihinde böyle, böyle nasıl diyelim ısırma var, koparma var, elme var içine alma var yok etme fantazileri var tükürme var yani aslında kendimize bilmek, bu önemli kendimize bilme izni verdiğimizden çok daha dehşet dolu bir tarihimiz var aslında yani en iyi düşmanlıkları mesela en en kötü agresyonu en en kötü en en şiddetli en sert ülkeyi biz o o o tarihimizde henüz çocukken gösteriyoruz. Varsayalım ki bir, bir anne babanın çocuğuyuz. üç yaşındayız. Aa, nedir o oradaki tablo? Onların bilciği çocuğuyuz. Bütün bütün her şey bizim etrafımızda dönüyor. Anneannenin, babannelin, dedelerin historiyuz. Bu ay, bu şeyiz yani hani kralım ya da kraliçeyiz şu dünya. Sonra birden bir, ben bir e, küçük e, maymun geliyor ve sizin bütün şeyinizi, saltanatınızı yok ediyor. Bir küçük kardeş. E, bu, o sırada o 3 yaşındaki ya da 4 yaşındaki çocuğu duyduğu öfkeden o yeni gelen o hayvan yavrusu. Öldük, öldürüp parçalamaktan daha şiddetli bir öfke, agresyon, kızgınlık yok hayatımızda. Bununla kıyasla olabilir. başka bir şey yok. Dolayısıyla yani, kendimize bilme izni verdiğimizden daima daha dehşet dolu bir tarihimiz var. Psikanaliz o tarihi ilk incelemeniz gerekiyor. Ee, Dolayısıyla daima sansürlediğimiz bir, bir, e, bir geçmiş e, anlatısı kuruyoruz kendimize. Daima sansür ettiğimiz, daima unuttuğumuz, büyük bir, bir bölüm olarak hatırlamadığımız e, bir geçmişte yaşadık. E, kendimizde nefret ettiğimiz şeyleri tekrar edip durdum. Bilinci yaptığımızda biliriz ki bu, bunu terk etmen lazım. Bu bu bu özelliğinden nefret ediyoruz. Ama tekrar etmekten vazgeçemem. Vazgeçemem. Ya da e, bazı kendimize çok güzel zararlı ilişkileri tekrar etmekten e, tekrar eder duruyoruz. Bir genç adam olarak ya da bir genç kadın olarak hep aynı ilişkileri kuruyoruz. Biliyorsunuz ki o ilişkide partnerimiz bizi şey yapacak, o, o, o özelliklere sahip bir partner canımızı acıtacak, bizi mutsuz edecek, bitiririz o ilişkiyi, üç ay sonra tekrar benzer bir ilişki kurarız. İyileşmek isteriz ama bir taraftan da dehşetli bir biçimde Acı çekmeyi bayılırız. Yani iyileşmek için psikolojik psikiyatriste gideriz, iyileşmemek için dinleriz mesela. Yani e, sanki semptomlarımızdan bir tür tuhaf bir haz alıyoruzdur ve semptomlara ıstırla tutunuruz. E, yaşama gücü ve sevinciyle doluyuzdur, ama uyuşuklara ve hissizliğe de bir o kadar özlemliyoruz. Yani. E, bu yaşama gücün, yaşama isteği, yaşama arzusuyla dolu olan insan bu muydu dün? Şimdi bu ölü gibi yatan, hiçbir şeyi istemeyen, hiç arzulmayan, arzusu bitmiş insan deriz mesela şaşırtık. Evet, insan öyledir. Bir taraftan e, Eros'la yaşam, yaşam ölçüsüyle muhkem olur, arzu eder, başkalarıyla bal ama bir taraftan da ölüm ölçüsünün e, arzundadır. uyuşukluğa, acı çekmeye e, hareketsizliğe e, derin bir arzu vardır içinde. E, hırs, hırs ve tutkularımız hakkında çok e, bilinçsizdir. Kendi niyetlerimize açıkça algılayamayız. E, e, çoğu zaman e, kastettiğimizden daha fazlasını söyleriz. Kastettiğimizden akım e, diyecekken, bol, temiz, filan e, filan. Psikanaliz, bütün bunları a, incelemenin bir yönetimi. Freud diye bir adam çıkıyor, a, işte 1800'ün sonlarında. A, a, bir takım a, semptomları var işte göremeyen, yürüyemeyen, ee, habire, öksürük duran ee, filan bir takım insanlar var ve bu insanların bütün bu şikayetleri için orada bir sebep, ya, biyolojik bir sebep bulunamıyor. Sonra giderek de ee, araştırılıyor, araştırılıyor ki ee, iç dünyaya ait bunlar, bunlar ve ee, konuşma tedavisiyle bu sektörler ortadan kalkıyor. Psikoterapi aslında ne demek? Sözcüklerle yapılan bir tıbbi tedavi. Evet. Ee, bir de bunu ıı, ıı, sözcüklerle yapılan tıbbi tedavi ne Tıbbi tedaviyle bildiğimiz klasik tıbbi tıbbi tanı, tıbbi olarak bir şeyi tanımakla pistanetik olarak tanımak arasındaki farkla ilişkin iki bir, bir klinik ee, Biraz şeye şey yapmak istiyorum. Sonra sonra da belki sorular falan olursa. Şimdi klasik e, tıbdaki tanı şeyi şudur. Mesela genç anne babayız. Birden çocuğumuz dört yaşında beş yaşındaki çocuğumuz bir gece ateşleniyor işte öksürüğü var filan böyle böyle bir süre sonra göküntüleri göküntüleri çıkıyor filan biz heyecanlı genç anne olarak ertesi gün bir çocuk doktoruna gidiyoruz çocuk doktor bakıyor muayene ediyor diyor ki ee, şimdi ben tıbbi şeylerimle oluşturdum da işte diyelim kızıl diyor, kızarcık diyor ya da el ayak hastalığı diyor, diyor ya da işte filan diyor. Ee, diyor ki bu, bu sakin olun, e, şey yapılacak bir şey yok. Bu hastanın belli bir süresi var. Bu sürenin sonunda şey olacak işte size bir çocuğunuzu e, içirme üzere bir antistenlik veriyor, bir ateş düşürüyor diyor. Gönderiliyor. Şimdi bu tıbbi tanı sürecinde ne var? Bir kere şu var. Ee, tıbbi tanı sürecinde e, taşıdığımız her semptom aslında bir işaret, yani e, şey anlamında bir işaret. E, e, İngilizcesi sign anlamında. Yani altta yatan bir endürojisiyle bir de bir bir ilişki var. Yani işareti şey anlamında. Mesela kırmızı, kırmızı şey işaretidir. O anlamda. Yani hani dur işaretidir. Dolayısıyla tıddaki her bir semptom da altta yatan bir hastalığın işaretidir. Yani birebir nedensel bir ilişki vardır. Tıbbi tanıda yine ne vardır? Biraz önce gördüğümüz tanıda. Daha önceden var olan bir bilgi bilgimi vardır. O sahip olduğu bir bilgi bilgimi. Karşısına çıkan o, o yeni vakadaki e, bulgularıyla, sentomlarıyla o bilgi bilgimi karşılaştırır ve e, şeyden e, o sentomları bir araya getirir, evrenselleştirir ve kız, kızam, kızamıklar. Mesela böyle bir tanı koyuyor. Yine tıbbi tedavinin amacı statik korununun e, tesis edilmesidir. Yani hastalıktan önceki duruma dönmektir. Topik ederdi. Şimdi psikolojik tanıda, psikanalizden kaynaklanan, psikanalizin en ettiği psikolojik e, tanıda ne vardır? Diyelim ki yine genç bir anne baba, e, 15-16 yaşında bir çocukları var. E, bir gün mahkeme kadarıyla o çocuklarını psikolojik götürüyorlar. Sonra anlaşılıyor ki, ne, neydi mahkeme kararı, ne olmuş filan. Çocuk mesela, e, ikide bir, 15-16 yaşındaki o erkek çocuk, ikide bir, e, bir de lüks bazı arabaları çalıyor gece, giriyor içine O arabaları e, da bir süre dolaşıyor, şehirde tur atıyor, sonra belli bir yere bırakıyor o arabaları. Yani, bir süre sonra tabi adli bir olay oluyor, mahkeme şehri sevk ediyor, psikolojik değerlendirme için bir psikoloğuyla, psikiyatristleri sevk ediyor. Anne, baba ve çocuk geliyorlar. Şimdi yani burada, burada şöyle ilginç bir tanış süreci var. Şimdi görüşmeye başlıyorsunuz ve bakıyorsunuz ki şey, çocuklar belli tip ve çalıyor. Mercedes. Hep yükselen var. Ve belli bir yere bırakıyor arabayı. Şehrin mesela yükselen bir semtine bırakıyor. Hiçbir zarar vermiyor arabalar. E, bir süre sonra konuştukça anlıyorsunuz ki, bir süre dolaşıyor arabalarla ve şehrin belli bir e, etiler semtine, mesela İstanbul'un etiler semtine bırakıyor. Sonra bir süre daha konuştukça, yani burada e, şey hiçbir şey bilmiyoruz. Artık o bir önceki çocuk doktoruna kıyasla çocuk doktoruyla karşılaştığımızda tamamen Her Bütün bilgi şeyde. Hastada. Dinleyeceğiz, merak edeceğiz ve öğreneceğiz. Mümkün. Sonra bir süre sonra öğreniyoruz ki anne baba anne babanın evliliği bitmiş. Aslında. Yani. E, nasıl bir varmış? Baba ee, daha daha diyelim fakir e, bir ailenin çocuğuymuş çok çalışmış mühendis olmuş şu anda e, bir bir çok gece gündüz çalışıyor e, anne de daha varlıklı bir ailenin kızıymış babaya tam bu yüzden aşık olmuş yani tipik bir aşk senaryosu değil mi? Daima ötekinin ötekiliğine aşık oluruz. Ve tam da aslında bütün aşkları sonunda fiyaskoya sonuçlandıran da aynı şeydir. Ötekinin ötekiliği yüzünden bitiririz. O aşk o yüzden biter. Bir sanki o zaman. Burada da o iki senaryo göre o kadın ve erkek biter. bir tane birbirine aşık olmuşlar. Ha. Kimi düşün? Ha, bir de Çocuğun e, arabalarını bıraktığı yer, hep şey annenin büyüdüğü yermiş aslında. Ee, şimdi burada semptom kim semptomu bilmiyoruz, değil mi? Yani bu semptom ne? O ailenin bütün o parçalanmakta olan ailenin bütün yükünü üstlenen, o çocuğun dolayısıyla ailenin semptomu mu? Yoksa, hani çocuğun bir rastlılığı mı? Belirsiz değil mi? Yani giderek anlamaya başlıyoruz ki yani psikanalitik, psikolojik, psikolojik tanıda şöyle bir şey var. Genel bir şeyden başlıyoruz. Bir dereceye düşüyoruz. Yani evrensel bir bir sentondan başlıyoruz. O senton bizi bir derece o o o kişi bağlamında daha derinleştiren bir, bir bir şeye dönüşüyor. Keza hani biraz önce şeyi söyledim. Niye Mercedes çalıyor? Demek ki Mercedes e, şu yüzden Mercedes çalıyor. Baba neden diyecekim? Aslında bir iş yerinde habire habire habire çalışıyor, verebileceklerine kadar ve bu çocuğu ihmal ediyor ve dolayısıyla evliliğin bitmesi'nin sebeplerinden birisi olmuş bu. Mercedes için çalışıyor aslında bu. Yani daha daha daha iyi bir araba için, daha iyi bir yer için esare esare. Yani ee, tam anlatabildim mi? dübitleri var psikoloji terna desteği fark et bu. Ee, ama bu burada bir şimdi biraz şimdi eee şimdi Arma hocanın e, bahsettiği birkaç kavram var. Ben o kavramları e, sistem yaklaşımı çerçevesinde sistem yaklaşımının istatistik eee kuram çerçevesinde bağdaşıklığı üzerinden anlatmak istiyorum aslında. Hocamuz şunu demişti, biz bir taraftan içimizde beğenmediğimiz, hoşumuza gitmeyen, istemediğimiz bir, özellik, bir özelliklerimiz var. Diğer taraftan da bir iş olarak bunlardan kurtulmak isteyenimize rağmen, bunları fark etmemize rağmen bir şekilde kurtulamadığımız gerçeklerin var. Bu özellikle çift seçiminde işte ikisinde çok dikkate değer bir nokta oluyor. Kendi işlerinize bakabilirsiniz, flörtlerinize bakabilirsiniz. Mesela şöyle bir durumla karşı bir ihtimaz yüksektir. Terk edilmeyle ilgili çok derin bir endişeniz varsa, çok derin bir kaygınız varsa yani sizi terk etme ihtimali olan, terk etme durumuyla yüze sizi bırakan partnerler seçebilirsiniz. Ee, bu korkunun aslında gerçekleşmesi demektir. Ee, bu kehanette doğal aranız ve doğal aranız. Ya da tam tersi, ee, biz terk etmek konusunda çok kaçınmanızdır ya da ee, Çok rahat terk edebileceğimiz birisini seçebiliriz. Bu biraz içinizde aslında sevmediğin, hoşunuza gitmeyen bir özellikten kaçmak, kurtulmakla ilgili olabilir. Ben birkaç örnek vereceğim, birkaç vakamla ilgili aslında birkaç örnek vereceğim. Nesillerin aktarımının önemi burada çok kıymetli. Şöyle ki, kişisel tanıklığım bir danışmanım vardı. Kendisinin partner için böyle bir konuştuk ve yani kişisel tanışışını baktığımızda seçtiği partnerlerin şöyle odada olduğunu fark ettim devamlı idealiz idealize olan erkeklerle birlikte oluyor. Yani işte çok yakışıklı, çok popüler yani rak ya da işte çok iyi bir aileden gelen insanlar ve bu tip ilişkiler kurduğumda bir süre sonra bu ilişkinin bitseğini e, görüyor. Ve şu anda evlilik ilişkisi sürüyor ve aynı tıklı erkekle. Evlilik ilişkisi şu an bitmek üzere. Yani kişisel tarihçemiz, e, bizim nasıl bir birelik seçeceğimizi, nasıl birelerle ilişkide olacağımızın aslında çok önemli bir göstergesi, Nesiller arası, ee, sizleriniz açısından kendimize bakmak aslında kim olduğumuzu, nasıl bir aileden geldiğimizi, o ailenin kurallarını, bizde yüklenen görevleri ve rollerini e, çok e, önem arz ettiriyor. Çünkü onları fark etmediğimiz zaman bu dünyada hangi görevleri varız? Hangi rolleri oynuyoruz? İşte babamıyız, annemeyiz, işte kurban mıyız, e, günah keçisi miyiz, e, yardımsever miyiz? Biz kimiz? Hangi rolde şu anda varız? Anne olarak hangi roldeyiz? Arkadaş olarak hangi roldeyiz? Bazen bu roller bu kadar... 16. ve 16. noktaya giriyor ki biz fark etmiyoruz. Depresyonla klinik anlamda başlıyoruz, hastaneye ya da psikiyatri kliniğine. Bir bakmışız, analik rolüne kadar yoğunlaşmışız oyununla, o rolüne kadar çok harmanlanmışız ki yani dışarıdaki ümitliği, dışarıdaki esrahi, bireysel esrahi, bireysel ferhanı, bireysel ahmetliği tamamen unutmuşuz. Ya yani da aklımızdan çıkmış hiç. Sanki öyle bir rolümüzün olmadığı bir hayatta yaşamaya başlamışız. Ve bu bir kısır döngüye Dönüş hayatımızda ve gitgide biraz daha bata çekmeye başlıyor. O ee, bahsettiğim vakayla ilgili şöyle bir kendisiyle fark ettiği bir uygulama yapmış. Gene Buram bizim bir uygulama var. Yani buçuk öncesindeki aile üyelerinin özelliklerini, isimlerini, hastalıklarını, kişilik özelliklerini, başlarına gelen bir travma ya da ölümü nasıl yaşıyorlar? O dönemki siyasi, politik olaylar nasıl? Onların aile düzenekleri nasıl etkilenmiş? Herhangi bir travma mı yaratmış? ya da öldüğü ölümleri varsa bu ölümleriyle veda edebilmişler mi, oya saltağında da bilmişler mi? Bütün kapsamlı bir değerlendirme süreci. Biz o da şunu fark etmiştik, e, üç kuşak gerisinden bu zamana kadar ki insanlar özellikle erkeklerde aktarılan bir kimlik rolü var. Asi olmak, öfkeli olmak, tüm gücü tutmak, e, hayatı tüm kontrolü elinde tutmak gibi. Dedesin dedesin dedesi bu şekilde, kendi dedesi bu şekilde, kendi babası bu şekilde. Bu şekilde nesiller arası aktarılan bazı e, kimlik parçaları var. Biz e, küçükken e, maalesef hangi kimlik parçasının bize e, yansıtılması gerektiğini, hangi kimlik parçasının bizde olması gerektiği karar vermiyoruz. veremiyoruz. Bunu hocam da dediği gibi, bize hazır olarak doğduğumuz, aile karar veriyor. E, bu ailenin özleri neyse, bu ailenin ideali neyse, bu aile kime veda ölen hangi çocuğa veda de hangi amcaya, hangi teyzenin yasını hala sürdürüyorsa onu var etmiyor, onu yaşatmakla ilgili bize aktardıkları var. Bazen görevler aktarabiliyor, bazen kişilik özellikleri aktarıyor. Hatta şöyle diyoruz, bazen işte dayısına çekmiş, kalısına çekmiş. İşte aynı, demiş burnundan düşmüş. Aynı, ona diyoruz işte bu şimdi biraz normal ifadelerle ifadeler o rolünü güçlendiriyoruz aslında paybına varma kısmına. O yüzden de sizler arası anlamda bizim çekirdek ailemizin dışında, daha büyük ailede biz kimiz? İkinci kuşakta biz kimiz? Üçüncü kuşakta şartta biz kimiz? Aslında bir e, şey gibi, e, bir spiral gibi, yani içi daha büyüyor. E, bir dalga gibi, içi daha büyüyen bir halkaların içerisinde varız aslında. Hepsi birbirleriyle ilişkili. Yani biz şu anda dünyada varız ve e, kendi prinsipal anlamdaki e, psikolojimizden sorumluyız. Evet, bu doğru. Ama atalarımızdaki e, rusal durumlar nasıl değişti? Bu ayılar nasıldı? Sosyoliteraz durumlar nasıldı? Şimdi eğitimlerden bir tanesi de şöyle bir örnek anlattım. Tam bununla ilgili bir tane arkadaşımız şunu tanımlayamıyor. Ya ben biriktiriyorum diyor. Hani biriktiriyorum, Yani buna maddi bir şeyim yok. Hani bir gerçekliğim yok. İyi de para kazanıyorum. Ama devamı biriktiriyorum. Yani harçlıklarımı adamıyorum. İşte bir şey ve İşte kapısının önünde 3 4 tane ayakkabı var vesaire vesaire. Biraz konuşun onun Ginebru'mu yapmıştık biz. Kıbrıs Savaşı döneminde denk geliver çıkışak öncesi. Kıbrıs Savaşı döneminde, mali savaş dönemi ve yoksulluk, fakirlik çok ciddi bir belirleyici. O anlamda hani e, ellerinde var tutmak, içlerinde tutmak, kendilerinde var etmek ki herhalde biraz normal bir eşebilmek amaçlı bir alışkanlık geliştirmiş ataları. Ve e, bir babasına aktarılmış bu e, tutum. Sonra kendisine aktarılmış. Bakılma işler aslında bakılırsa bir anlamı yok. Evinde bir ardiye var, kocaman, bilmiyor. kullanmadığı eşya da bu. E, Mantıken bundan mantıso olduğunu biliyor ama hocamız da dediği gibi, içsel e, temeller, duygusal temeller mantıksız olarak anlamsız gelen şeyler bizde mantıksal anlamda hayatta var ediyor bizi bir şekilde. Orada da hani onu şu şuraya yani ben neden bu 5 ayak tane ayakta veda demiyorum? Neden hala 1980'lerde türler benim evimde, anneanne türleri hala bende? Hani o yüzden kuşaklar arası olan olaylar, travmalar, göçler, kayıplar, ölümler bizim hayati anlamlandırışımızda ve yaşantımızda bizi bazı yeni önlemler almaya, kendimizi korumaya, dönük kalıplara ya da davranışlara döndürüyor. Yani bu aktarıldığı zaman, şimdi ve şu anda pek anlamlı değil. Ama dedemizin dedemizin hayatında anlamlı, onun dünyasında çok anlamlı olan şey şu anda bizim için anlamlı olur. Maybirdin ama maalesef biz aktarılanları yapışabiliyor. O yüzden bunlardan sıyrılmak ve daha özgürleşmek ve daha özelleşmeye ihtiyacımız var. E, bu da hani ırzal sağlık açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum, yine bir danışlarımla da ilgili bir örnekten bahsedeceğim. Bugün aslında bugün saat 4.00'de bir çift tenefsinden çıktım ben buraya geldim. Orada çok önemli bir temadan bahsedeceğim. Problem şu, çok genel bahsedeceğim. Problem şu, evlilik bağı kurulmuş ve 8 ay sonra boşanma kararı verecek bir çift var. Yeni kullanan bir bağı bu ve diğer taraftan anlaşamıyorlar, iletişimimiz sürmüyor, anlaşamıyoruz, evlilik bizi böyle beklemiyoruz, birçok kaotik mesele, çatışma. Ee, yaklaşık altı seans yaptık bugün. Ee, şöyle bir geri bildirim aldım ben. Ee, hani karşılıklı belirleyicilik bizim için çok önemli. Etkileşimin de ilişkinin doğası çok kıymetli. Bu anlamda şunu sordum. Aslında psikolojik yaklaşım da buradan geliyor. Ee, İletimini durduran şey şu. Ben bir soru sordum e, erkek olanlarına ve şöyle bir cevap alamadım. Birkaç dakika cevabını bekledik. Yani doğru cevabını bildim. Ee, acaba yanlış bir cevap verirdim? Acaba kararsızlık içerisine kaldı Ve kaygılanmadığını fark ettik devamında. Sonra şu soru aklına geldi. Kendi annesi nasıldı acaba? Kendi annesiyle işini ne kadar benziyor? Bunu sorguladığında annesini şöyle tarif etti. Annem çok öfkelidir. Hani e, okumamıştır, e, okumayı çok az, ufak bir biliyor. ev işlerine yardımcı olabiliyor. Hani e, çok da bir diğer taraftan da çok öfkeli, çok saldırganlaşabilen bir kadındır. Şimdi çocukluğunda muhtemelen bu öfke ve saldırganlığa karşısında şöyle bir tutup, şöyle bir savunma alıyordu. Yani konuşmasam da hayır, yani, yüzük diye bulaşmayın. Bulaşırsam çünkü annem bana çok fena ezebilir, o sağlık alan dövdülerini benim üzerime yönlendirip o yüzden ben susayım. Bir soru soruluyorsa yani bir fikir soruluyorsa ya yani da bir yorum yapacaksam susayım, en iyi susma. Çünkü bir katkı sağlığında değer geyebilirim, bir şey de görebilirim. Böyle bir e, tutum benim sen işte. Öğrendiğim tutum bu. İlk etkileşiminde, ilk bağlamda etkileşimde, bir kişiyle da etkileşimde tutum bu. Sonra evleniyorduk bu kişi eşiyle etkileşim kurduğunda eşi bir şey soruyor, bir şey istiyor, bir fikir değerletmesini bekliyor ama e, bir tutuk tutum, e, konuşmama eğiliminde bir kendini daha çok içe kapanık bir şekilde ediyor ve bu oturuşunu anladık biz hani eğer konuşursam aynı annemin bana vereceği tepkiyle karşılaşacağım, duygusal bir e, şiddetle karşılaşabilmek endişesiyle beklensizde susuyor. en doğru, en savunaklı, en korunaklı tutum bu çünkü çocukken işlevseldi onu koruyordu, onu riske atmıyordu Yetişkinlik haline evlendi. Evli ilişkisindeki o talepkar olan evren, eş ya da istekli olan ya da konuşmayan talepkar olan evi ya da e eşle ile onu koruyan bir faktörle dönüştüm. Bunu fark ettiğinde e çok şaşırdım. Hani aslında annemin bana olan reaksiyonunu eşiminden de aynısını girebileceğini bekleyip susuyormuşum ben dedi. Hani bunları fark ettirmek, ilk anne babamızla olan etkileşimimizdeki tutum ve bize e yerleşenleri fark ettirmek çift ilişkisinde illa koleje işte değil, arkadaş ilişkisinde de bu böyle olabiliyor. Ya da akraba ilişkisinde de bu böyle olabiliyor. Yani bizim kim olduğumuzu belirleyen şey ilk ilişkimizdeki tutumlar nasıl yönettiğimiz aslında. Yani çok sık duyarsınız çevrenizde hayır diyemeyen. Hayır diyemeyen insanlar. Hayır diyemeyen, çok sorulan. Bir türlü hayır demeyi, hayır anlamayı bilmiyor mu, o olmuyor. Bu çok zor olduğunu biliyorsunuz. Yani Burada ki mevzu aslında e, Annesinin kurduğu bağ, bağda kapsanan, istilal eden bir çocuk. Yani hiçbir şekilde sınırların dışına çıkamak, çıkmakta zorlanan, hani kendini ortaya koyamayan, sağlığıyla ayrımlaşmayı gerçekleştiremeyen bir çocuk var aslında orada. Onun e, girişimiyle birlikte, ilk, ilk çocuklukta, ergenlikte, yetişkinlikte o hayırın hayatına bir şekilde oturtamıyor. Çünkü özelleşerek yetiştirilen bir çocuk değil. O yüzden ilk yetiştirişimiz, nasıl bir anne babaya sahip olduğumuzu, o hazır olarak geldiğimiz, hocamın da dediği gibi o ortamın dinamikleri ve içerikleri yani ailenin tümü çok önemli. Çünkü kişiliğimizin şekillenmesinde hani genetik katkılar çok fazla, mizacın bitirdikleri fazla. Diğer tarafta karakteristik gelişimimizde ailemizin ehemmiyeti yani çok fazla bu anlamda. Yani bugünkü hala hazır deneyimden bunları e, paylaşabiliriz. Sizler. Teşekkürler. Ben hazır aile demişken bir şey daha ettim. Şimdi e, hani biraz geleneksel aile ve de o da bağlamış olabiliyoruz. Ee, şimdi normalde bir çocuk doğduğunda önce annenin e, çocuğu. Dolayısıyla anne ile çocuk arasında böyle yakın, öyle sıkı bir bağ var ki, hani neredeyse anne ikisi kalsa ikisi birbirinden ayrılmaz. Anne, hani yeniden onu sanki içine sokmak isteyecek kadar e, uzantısı gibi görüyor. Çocukla annenin her şey olduğunu varsa Yani annenin bütün arzusunu karşıladığını varsayıyor. Klasik ailede olması gereken bir Anne ile çocuğun o yaşadığı aslında bir psikof. Yani hani böyle ikili bir delilik aslında Dolayısıyla o bağının kopması e, ve çocuğun anneden ayrılarak özel bir birey olarak e, gelişmesi için ne gerekiyor? Babanın sözü lazım. Babaanneye, yani baba babanın yası, yasası, babanın hayırı, babanın sözü, babanın müdahalesi dediğimiz şey aslında bu. Yani baba tam olarak, yeterli olarak bunu söylemiyor ama bir üçüncü figür unsur olarak varlığı ve müdahaleleriyle e, babanın işleri bu. Anne diyor ki, o çocuğu yeniden anı içine sokamazsın. Çocuğa da diyor ki, anne benim. E, sen annenin bütün e, her şeyi değilsin. Anne bana ait. Dolayısıyla o ikili annenin de, çocuğun da o ikili delilik halinden çıkması, o barın kopması o üçüncü unsurun dolayımıyla müdahalesi oluyor. Bugün olan ne? Klasik aileci. Bugün olan çocuklarıyla böyle bir liberal, tuhaf bir şey var ya şimdi. Çocuklarıyla arkadaş olan anne babalarla. Dolayısıyla mesela bu iyi oldu bunu hatırlatın. Bugün bir türlü büyüyemeyen çocuklar var, bir türlü aileden ayrılamayan, bir türlü meslek sahibi olamayan. Kaç yaşındasın? 30. Ne yapıyorsun? Master yapıyor. Kaç yaşındasın? 33. Ne yapıyorsun? İşte doktora. Anamın babanın evinde oturuyorum. Yani kendi idealleri, ülkeleri tam gelişmemiş, amaçlarını sattıramamış. Aileden kopamamış, biz yani şimdi, şimdi kuşak şimdi. Biz 20 24 yaşında, ben doktor oldum ve şey koptum. Şimdi benim kızım var, 22 yaşında ben ona bakıyorum hala. Daha ne kadar seni bakacağım bilmiyorum. Ya yani, yani bu çok genel bir mesele. Yani bir türlü şey alamayan, hayır diyemeyen, ebeveyn gibi, ebeveyn gibi annelik babalık yapmayan, işte o dediğim o liberal sahtecata nedeniyle çocuklarıyla filan arkadaş olan dolayısıyla hiçbir ideal kendi idealleri olmayan, aileden ayrılan, eee varlıklar haline gelemeyen şeyler var. Burada yani dünyaya geldiğimizde iki önemli vazifemiz var. Bir kendimizi kadın ya da erkek olarak var etmek, kadın ya da erkek olarak şey yapmak. Bu dünyaya yerleşmek, cinsiyet. Bir de kuşak farklı şey yapmak. Yani ben filanca'nın kızıyım, baba o, annem bu ve k yani kuşak farkı ve cinsiyet farkı. Bugün ikisi de birbirine girmiş durumda. Yani mesela yine bu yüzden mesela biseksüallite çok acayip e, yani yine peynirler kişi e, Hem kuşak farkının hem cinsiyet farkının kaybolmuş olması o geleneksel aile yapısının dağılmış olmasının e, iki önemli sonucu da budur gözlemek istediğine de lütfen. Bir şey ekleyeyim Şimdi yani biri ayrışma, ayrıca, e, korkma değil de sağlıklı ayrışmadan bahsetti Erdoğan. Hocam evet. ben kendi ikramdan bahsediyorum. Şimdi ben Diyarbakır'da okudum, süpeşi Diyarbakır'da kaldım ve benim için ayrışma başlangıcıydı aslında. Evden ayrılmak, evdeki destekten, kapsayıcılıktan, maddi, manevi, her türlü yakınlıktan ayrılmaydı fakat tam ben değilmiş. Ben tekrar eve geri geldik de, e, hocamın dediği gibi 27 yaşına kadar, 28 yaşına kadar e, annem babamın evindeydi. Ve beni orada kopartan bir olay var aslında, Oradan onu ondan bahsedeceğim. Şunu fark ettim kendi iç dünyamda, hani günde bakma krimikte konuşuyoruz, e, işte tartışıyoruz işte arkadaşlarımla kendi iç dünyamda. Bir gün e, sabah kalktım ve anneme dedim ki, anne gömleğim türen misin? Her neyse, birkaç dakikası kahvaltı falan geldim, bak bu gömlek olduğu yarı duruyor. Anneme döndüm ve dedim ki ya sen niye beni gömleğimi ütülemedin ya da niye benim gömleğimi ütülemedin, bu kızgın bir ses tonu ee, Sonra annem de işte telaşlandı, böyle tamam ütürüyorum şimdi dedi, böyle ilerhal bir ürüne gitti. Ee, şu an biraz uygulandım. <gülüyor> e, sonra evden çıktım ve dedim kendi yani kendime yani sen de 27-28 yaşında adamsın, da adam değilsin yani, Bu yani şu anda ergenliğin devamı geçmiştim kendime. Sonra dedim ki bunu insanlar yapmaya hakkın yok. Yani kimse senin toplamayacak, toplayamaz. Onların görevleri bu değil. Onların görevleri 50 yaşında insanlar olarak ee, torun bakmak, işte ne diyeyim, hayattan keyif almak, başka hakikaten var olmak, belki yani, keyfini yaşamak. Evet. Seninle bir bağlantı yok, seninle bir ilişkileri yok. E, ve bu beni çok üzdü ve kendime kızdım bu anlamda. Ve o gün itibariyle hemen bir ev arışını girdim ve hemen Kaç <gülüyor> ay sonra bir gün ayırdım ve e, daha farklı bir hayat, daha kendim hayatlarımız nasıl durabilelim, nasıl yaşayabilelim, kendi işlerimizi nasıl çözebilelim, ne yapacağız, ne evlendim, ne evleneceğim, nasıl bir hayat kuracağım, bunlar üzerine çok ciddi kafa yorma başladım ve her şey kendi gömertilimin katlamayla başladı demiş. Kendi gömertilim, kendi işlerim katledilme, koymaya başlayarak bunu alışkanlık edinmemle. mi? Benimçi ayrışma süreci kendi dünyamda başlamış oldu. bu benim şey, için önemli bir anıktı. Ayrışmak istedim. Diğer taraftan dün e, burada bir kuruma eşimle birlikte bir e, bir söyleşi yaptık. Söyleşin konusu, ya, oraya değinmiş. şöyle ki e, Erdoğan Hocam da bahsedeyim. Yenereksel ailenin dağılmasıyla birlikte ya da farklılaşmasıyla birlikte o hiyerarşik yapı tamamen bile dağılmış durumda aslında. Hani, burada örnek verdi. Yani o hayırı, o aydın başına gösterici gösterecek kişi baba, babanın gücü ve babanın oradaki dirayeti aslında e, bunu ifade edecekti. Burada işte arkadaşlık kurmak ya da arkadaşça süreci yürütmek, maalesef e, büyüyemek iş çocukları klinikte çok fazla karşımıza bizim getiriyor. Beklentileri sınırlı, e, kendi güçleri, enerjilerini sahip çıkamayan ya da bunun için savaş gösteremeyen, daha çok babasının yanında, annesinin yanında, annesinin savaşına katkı sağlayan ya da o savaşınla birlikte savaş vermeye çalışan e, bir e, yaşantı içerisinde var bu ee, Söyleşi de de hani şunu nasıl yapmış gerçekten arkadaş ebeveynlerle şudaki arkadaş olamazlar ebeveyn, ebeveyndir, baba dir, anne nedir, baba gücü vardır ve gücü çocuğa hissettirmelidir ve bu anlamda şöyle bir durum oldu bir beyefendi işte eskiden nasıl diye sorum dedik yani 20 yıl önce babamız bize bakardı, hadi bakardı da biz hani orada bir alan var, bir sınır var, o sınırdan çıkmamız gerekiyor bizim yani o sınırı gözleriyle bize çizerdi, biz o sınırda kalırdık ama şimdi kendi çocuğumu onun yapmam çok zor. Ee, sınırları uçsuz bucaksız bir ova gibi evin içerisinde. Yani bir sınırı yok. Bir sınır koymakta çok zorlanıyoruz. Bu bizim için çok zor oluyor. Hatta bu anlamda belki destek alacaklar. Bunu nasıl yapacaklarla ilgili. Ben de kendi hayatımdan ve kendi gözlemlerimden bunları söylüyorum. Bu anlamda Bizim anlayacağımız şey olursa daha Yoksa ben alırım, yine konuşurum. Ben teşekkür ee, Az önce bize şey dediğiniz, ee, İnsanların hayatta iki tane önemli bir görev varlığınız. Ee, ben bizimle tutuldum biraz. Ee, kadın ya da e, kadın veya erkek olarak bağlantı noktasınız. Yani burada ne demek istediğimizi biraz açmamızı isteyeceğim çünkü devamında şöyle bir şey söylediniz. Kadın ya da erkek olarak kendine vaat edemeyen kişilerin hani bir seksüel diye söylediniz. Bunu bir sorun olarak görüyorsunuz. Neden bu şekilde vaat ettiniz? Merak ediyorum. Hiç ama sakın yanlış yanlış. Hiç sorun değil benim için. Yani yani şöyle eşcinselli, seksüelle hiç yani o kişinin için şey sorunuz sorun. Ben yani zaten böyle şimdi gelici, muhafazakar bir takım psikiyatristler falan eşcinsel bir hastalık falan olarak tanıtabiliyor falan. Öyle. Aşımda. <gülüyor> öyle, öyle mi acaba? Yok hani şey olsun diye ben de sizin verdiğiniz taslağın konuşuyoruz. <gülüyor> yani yok öyle değil. Şu şunu yani kadın ve erkek olmak yani şöyle <gülüyor> eşcinsellik doğdu. Doğ, artık bugün şey. Doğ, doğuştan bir şey. Doğuştan bir yaptı. Şey. <gülüyor> o başka bir şey. Ama onun eşcinsel değilse şair kadın ya da erkek olacağız değil mi? Reş eş, eş yaşas geçsin. Okay. Ama kız çocuğu ya da erkek çocuğu olacağız. Bu ayrımı yapacağız. Yani birimizin penis'i var, bir, bir, bir, bir anatomik olarak farklılıklarımız var. Bir süre sonra fiziksel, işte ikinci, sekonder seks <gülüyor> karakterlerinin değiştiği farklı. O farkı yapacağız. O ayrımı yapacağız ki bir, bir de kuşaklar arası. Ben filanca'nın anne babam kuşakları arasında değilim diyeceğim. Onu kastettim yani. Şimdi şey oldu. Yani bu, bu bir, bir tür modernlik adına, bir tür liberallik adına böyle şeyler birbirinin içine girdi. Biraz önce de söyledi. Hani şey diyemeyen, mesela çocuğuna orada duracaksın diyemeyen anne babalar var. Anlıyor musun? Yani. Senin sınırın burada. Hayır, onu yapmayacaksın. Hayır, anneannenizi ziyarete gideceksin. Oturup dersini çalışacaksın. Yani anne, babalık bu, bu. bu, Bunu yapamadığımız için büyük bir büyük, büyük ölçüde böyle o geleneksel gelenek bir taraftan icat edilen bir şey ama yani hani bir de böyle geleneğin bir takım şeyleri var. Hani süzülüp gelen şeyler, doğru şeyler. Bugün o geleneğlere karşı çıkmak adına öyle bir yere saldırcılık ki bunun acısının sonuçta çocuklarımız çekiyor diye düşünüyorum. Yani kimlik, cinsel kimlik karmaşası yaşıyorlar mesela ergenlik döneminde. Ben şey miyim? Bir seksüel miyim? Eşcinsel mi yoksa heteroseksüel mi bilemiyorlar. Anlıyor biliyor musun? Ya da işte büyüyemiyorlar bu türlü. Kastettiğim o yuyan. Teşekkür ederim. Ee, biz mi şey yapıyoruz? Tamam. Önce ilk konuşmacımızın da ağzına ve demeyine sağlık. E, bir, e, bir soru olacak. E, birincisi bu davalarda ikame-ce-yekat teorinin var. Deha olasının en büyük e, artı planında ölen kardeşinin yerine geldiğine dair yazılı artıdır. İkame-ekat ötükülür hatta. Onunla ilgili bir bilgi var. Aklım yaptığımız soru. Hani bu e, siyasal özülerin isimlerini çocuklarımıza e, veririz. Bu aslında bir nevi ikram vece gibidir bu anlamıyla. Yani sorumluluk üniversitesi çocuklarımız bu anlamıyla. Diğer bir sorun. Bir de e, hani hani e, aile dediğimiz bildiğimiz kendisi her yüzyılda bir değişiklik yürüt, tanımlamaları. İçeride de yani Roma döneminde farklı. E, Kapitalizm başlangıçlarında da farklı. Ve döneminde farklı. Bu aslında hepsinin farklı ilişki aldığı ile birlikte farklı e, bireylik toplumda gelişmesini ne ee, durum? Psikanizm bir şey kendisi hani o norm değerler normet diyorlar, e, neye göre belirlenir? Hani norm dediğimiz bugün norm dediğimiz kavram kendisi geçmişteki norma ayı olmayacak. Sana hani buna dair bir açıklamaya öylesiniz çok mümkün. Alıntı yaptım. Yani şey şöyle aslında psikanın Psikanalist hakkında yaygın bir şey vardır ya, değil mi? hep şey yaparız, her şeyi cinselliğe açık açıklıyor. Ya da sizin sorunuzdakine benzer bir şey, acaba psikanalist Burjua kapitalizmle ile ortaya çıkan bu burcu aile modelin mi bir norm olarak alıyor ve onu değil. Yok aslında psikanalisten de şu, Nasıl olur bundan sonra daha daha öldürücü daha şiddetli başka bir dünya kurarsa insanlar başka bir dünya kurarsa bu dünya kötü bir dünya iyi yani ren savaşlar sönmüş yoksunluk vesaire Ben dünyanın bir başka bir dünya kuracak insanlar nasıl olur bilmiyorum. yani. Çocuk yetiştiren pratikleri la, na, na, nasıl nasıl nasıl e, e, kadın erkek ilişkiyle olacak ya, pratik ilişki, nasıl olur bilmiyorum. Nasıl? Ya. Ama psikanaliz hani, ondan çok daha önce şunu, şunu anlıyor. Doğuyoruz. Bir, Bir şeyimiz var. Ha. Hani ağlıyoruz. Mesela üşüyoruz, acıkıyoruz, altımız pisleniyor. Şeyden muhtaç bir varmız aslında. Uzunca bir süre çocuk, yani çocuk, çocuk için zaten denir ki normal, yani mecburiliği erken doğudur. İnsan yavrusunun doğumu. bir nedenle mecburen krematürlü var insan. Evet. Çünkü insan dışındaki diğer bütün türlerin, lavunların doğduktan kısa bir süre sonra başladığının çaresine bakabilirler. Değil mi? İnsan uzunca bir süre ötekine muhtaç. Yani bu öteki de şu an şu an değil bundan sonra bundan önce de Roma döneminde anne. Öteki. Ne, ne yapıyor aslında anne? Ya, Psikaneniz bu. Psikolojimiz bunun, bunun onun hikayesi aslında bence. Cinsellikten vesaire filan önce. İçsel o huzursuzluğun ımsdırabını hal yoluna bir küçük çocuk var. Ne yapıyor? Can zıraş kendini paralayacak biçimde ağlıyor. Dili de kullanamıyor. Ağlıyor ve o sırada ona bakmakla yükümlü bakan kişi yani anne ne, ne, ne yapıyor? Aaa altın mı İş ıslanmış çocuğunun? Ya da karnıma acıkmış bebeğim. Diyor, yani onun ızdırabını aslında sözle buluşturuyor. Yani ne kadar tam bir tercüme bu? Bunu hiçbir zaman bilmiyoruz. Hiçbir zaman da bilmeyeceğiz değil mi bunu? Yani o sırada çocuk ağlıyor zaten yeterince iyi annelik böyle bir annelik. Çocuk acıktığı için mi ağlıyor? Eee, altıslandığı için mi ağlıyor? Üşüdüğü için mi ağlıyor? Çocuğuyla öyle bir empatikleş olan halde ki yeterince iyi annne. Onu onu biliyor. Seziyor ve anlar. <gülüyor> Ama yani yeter iyi şu değil. Bütün bütün bütün bütün bir çocuğunu kucakta taşımak değil gerektiğinde bırakmak, müsaade etmek, ayrılmasına izin vermek, buna tahammül etmek annelik, babalık aynı zamanda bir tahammül sınavıdır aslında. Yani çocuğunuzun sizden ayrılmasına tahammül edeceksiniz. Müsaade edeceksiniz. Yani yeterince yani o empatik mevzona sahibinde olabilme çocuklar. Ki, ama yine de biz hiçbir zaman şeyi bilemeyeceğiz değil mi? Çocuk o sırada iyi almalı? Varsayalım ki karnı acıklığı için aldım Mesela çocuklarımızda çocuğu olanlar görürler. <gülüyor> karnı acıkan bir çocuğa anne de var bu sırada, baba da var, teyze de var. Teyze yemek. Hayır. Anne besleyecek onu. Teyzenin verecek. Yani o sırada tekrar görüyorum. O çocuğun içindeki o ızdıraba, çocuğu aldatan şeye şu diyelim mesela q q nedeniyle. İçindeki dürtüsel gerilimin nedeniyle ağrısı. Anne de tam o sırada tam o sırada orada o çocuğun şeyini duyuyor, onu sözcükle bütünleştiriyor. Psikoterapi zaten bu. Yani psikanalizin konuşma tedavisi olması da budur. Yani ha Tekrar edip duran bir şey var. Ne o tekrar edip duran şey? Depresyon, ansiyete, panik, uykusuzluk. Aslında sözcük hikaye edilememiş şey. Yani sözcükle buluşamamış şey. Tekrar edip duruyor. Aslında insan, insanın gerçekliği anlatsak insan insan bir hikaye içinde yaşıyor. İnsan ve hikaye içinde. Bir hikayesi olan varlık insan. Yani bütün varlıklardan farklı olarak. Dolayısıyla hikayenin sözün olmadığı, hikayenin eksik kaldığı yerde sentom geliyor, yerleşiyor. Dolayısıyla psikoterapi de aslında o tekrar edip sözsüz bir biçimde, tekrar edip duran şeyi sözle buluştu Bir bir Türk şairlik gibi düşünüyorum. Yani şair <gülüyor> hani o e, e, hani inceleminin filan tam uygun sözcüğü bulur ya şair. Tan olur mesela iyi şair mesela Edip Can Sevili düşünün, Turgut Uyarı düşünün filan İyi şairlik budur. Başka şairler de var değil mi? Şimdi bir sürü şair var. Ama bir hiçbir zaman Turgut Uyarın, Cemal Süreyyanın verdiği tır alamıyoruz değil mi? Tam o sözcük işte. Onların vurguluyor ya da İyi terapide tam o tam orada o sözcük. Tekrar anne öldüğünü. Niye ağlıyor çocuk? Aa, aç olduğu için ağlıyor. Bildiğiniz bu. Hani. Ama çok daha derinde belki çocuğu o tekrar bir bir, bir biçimde bir şeyi vesile ederek ağlamasının nedeni annesinin arzusunun nesnesi olmak aslında, annesinin biricik, annesinin arzudur bir tek şey olmak, annenin bir olmak, annenin bütün bütün bütün her şeyi olmak ve annenin bunu tam da böyle olduğunu ona göstermesi, bütün istediyi o yüzden alıyor aslında. Yani demek istediğim şu. Bu bunun bunun bunun hikayesi aslında. Yani içsel gerilimi nedeniyle ötekine yönelen, anne yönelen ve artık o an itibaren içsel gerilimi ötekiyle o çocuk arasındaki bir şeye dönüşen insan hikayesi bu ya. Yani bin noktadan itibaren içsel gerilim içimizde hissettiğimiz gerginlik anneyle aramızdaki bir şeye dönüşüyor. Anne o gerilimi sözcüklerle buluşturduğu andan itibaren. Biz de ben bunu şey yapıyoruz. O yüzden tam şey olduğunu bilmiyorum. Bu, bu hep olacak. Roma döneminde de vardı. Bu, bugün de var. Bundan sonra da olacak. Evet, anne çocuk üremeye devam ettikleri türümüz devam ettikçe olacak. Sağolun da iyi, bu, bu kadar biliyorum. Hani ben de ilk anlarım çocuk meselesi. Bir soru daha mı var? Merhaba. Ben e, Volkan'dan yola çıkarak bir soru soracağım. Volkan karakteriniz, siz oluşturduğunuz az önce. Hani eskiden bir amca... Ya da dayı. Ondan beklenenleri karşılayamadan ölen ya da bir şekilde kaybolur giden volkan. Sizin bahsettiğiniz aile normunda bir annenin nasıl davranması gerektiğini, bir babanın nasıl davranması gerektiğini söylediniz. Çocuk da bu ailede sadece o rolü üstlenen kişi oluyor. Eğer o rolünü yerine getiremezse volkanda ne var fark kalıyor. Yani aslında siz yok etmeye çalıştığınız bir volkanı tekrar kendiniz yaratıyorsunuz. Bence yani bu konuda bir cevap almak istiyorum. O volkan tekrar yaratılmıyor mu? Aslında şöyle, yani volkan tekrar yaratılıyor. Anne babanın dünyasından bakıldığı zaman o volkana olan volkanın onların hayatlarındaki bir işlevi var. Aslında öyle söylüyorum. Ya yani nasıl bir işlevi var? Ya ailedeki önemli birisi bu Volkan ve aileyi çok öne taşıyacak birisi ve bu kişi bir şekilde yok oluyor, bir şekilde kayboluyor ve oradaki tamamlanmamış ihtiyaçlar mesela önde olmak ya da ideal olmak ihtiyaç değil ki Volkan'ın karşılayabileceği bir ihtiyaçken bu bir anda Volkan kayboluyor ve bu bir kırılmaya sebep olabiliyor. Sadece Volkan'a aksettirilen ya da yansıtılan bu ihtiyaç karşılanmıyor. Bizler ihtiyaçlarımızı karşılamak için aslında varız. Yani, yani hocamın da dediği gibi yemek yeme ihtiyacımız var, sevilme ihtiyacımız var, okşamla ihtiyacımız var, sahip çıkılma, kapsamlı ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlarımız karşılandığınız zaman kendimizi güvende hissediyoruz. Yani bunu bize sağlayan ilk anne. Yani o bağlanma temelinde o güven dinamiği bize verecek kişi anne. Hatta şöyle ekleme yaptım hocama, belki ama anne var oldukça istersek, 2035'de olur ya da 2009'de olur anne varoluş yüremeye devam ettikçe o süreç devam edecek. Mesela annenin var olması. Şimdi toparlayacağım olursam e, annenin verceği güvenle birlikte çocuk kendini var hissediyor. Ve e, bu güvenliğine bizim ihtiyacımız var. Ve biz Volkan'ın aktarımlarını e, ilerleyen süreçlerde e, bu güven uğruna e, almak durumunda da kalıyoruz. Belki bedel. Belki ilerleyen yaşantımızda biz bir volkan olamayacağız, belki olamayacağız, böyle potansiyelimiz yok, böyle gücümüz de yok. Ama e, bizi büyüten ya da bize, bunu, bu vasiyeti bize aktaranların belirlikliği bir şey bu. Onların özlemleri, onların fantazileri doğrultusunda bize yüklenen bir kol bu aslında. Yani bu kol ilerleyen yaşlarda belki bizi performans anksiyetisine sürükleyecek. Yani çok iyi konuşamayacağız, çok iyi yere gelebiliriz, belki mimar, mühendis ya da doktor yapamayacağız. Fakat içinizde bir yerlerde volkan yap, yap yapmalısın. Kıcaksın, yapman ne? gerekiyor. kendi gerçekleştir diyecek. İçinde öyle bir ses oldu. Ve yani bu sesle, bu sesle var olma bizi gerçekten çok derin ilerisinde itecektir. Ve itiyor da. Mesele psikoterapide tam burada devreye giriyor. Volkanların anlamlarını fark etmek ve bizde ne kadar bağlantısı var? Şu andaki benimle ne ilgisi var bu Volkan'ın? Üç kişi önceki e, ailemin bir e, duyulmuş bir ihtiyacı yani şu an niye karşılayın? Bugünü niye aldım? Hadi yani Bugünü ben bırakabilir miyim? Vedalaşmam gerekiyor benim bu görevimde. Ya nasıl yapacağım bu vedayı? Veda çok önemli. Ve psikoterapide de bu vedaya çalışıyoruz aslında. Bize yüklenen bütün rollerle ilgili bizim işimize yaramayacak ya da bizde bir bağlantı olmayan şey birçok rol var. Taşıdığımız üstlendiğimiz ya görevimiz var. İşte hatta şöyle yüksek malarında dramatik sahneler olur. Baba ölecektir, anne, çocuk e, e, babanın yanına yanaşır ve der ki babaya der ki ona işte bu evin reis sensin. Ya da bu evin kurtarıcısı Bu bir vasiyettir. Ve bu çocuk bu vasiyette sadece evrenin kurtarıcısı olmaz. İlişkisinin kurtarıcısı olur. Arkadaşının kurtarıcısı olur. Komşusunun kurtarıcısı olur. Olabilir yani. Net olabilir. Ve bu bir yerden sonra ruhsal olarak çöküşüle beraberine gelir. Bu kadar görevi, bu vasiyetle olduğu kadar görevi sürdürmek çok zor. Ama bunu fark edemiyoruz maalesef. Yani problemi taşıyan zihin, problemi taşıyan zihinde, problemi taşıyan zihin buna bakması çok zor. Problemi olmayan yani, problemin dışında olan bir zihin ancak onun problemine bakabilir. Bu daha sağlıklı. Tam psikoterapi tam burada başlıyor. Problemi olmayan zihin, problemin zihine bakmaya başlamasıyla oluyor. Yani cevap bile musun? mı bilmiyorum ama... Küsmen mi? Yani. Eklemek istiyorsan ekleyebilirsin yani. Teşekkür ederim. Tatlım olmasın. Ben Ben hocam'ın açıklaması üzerine bir soru sormak istiyorum. Evet, birkaç ufak bir açıklama yapayım ama ben baştan yapacağım. Biraz daha fazla iki alıntı yapayım, ondan daha sonra sizin bağış verediklerini de şöyle bir şey söylediniz, bizim iki misyonumuz var. Birincisi kendimizi cinsiyet olarak konumlandırmak, yani erkelle de kadın yapmak. İkincisi de özelleşmek. olayken aileden ya da kış tebiyelerine bağlantılı olarak karar verilecek, üçte olmak. Şimdi daha kalın düşündüğümüzde iki tane temel kavram bir gerçek kavramı ile simgesel olan kavram düşündüğümüzde bizim bu iki görünüş yani simgesel olan ile gerçek olan görünüş aslında her zaman gerilim oluyor. Çünkü gerçek olan daha simgesel eş anlamlısı da simgesel hep ondan önce gelen şeydir. Ama simgesel olan da tam da bizim dil içine doğulumuzdan dolayı yapılandırılan şeydir. Ve biz artık şunu biliyoruz, sinyresel olan aslında bağımlı söz. Dolayısıyla aslında sinyresel olan ya da kültür olan aslında evlidir. Şimdi, dolayısıyla evlil olduğu için ve gerçeğe gerçekten son olduğu için gerçekle her çatıştığında aslında sinyresel olana bağımlı kaldığım sürece gerçeğimizde de uzaklaşırız. Tamam, gerçeğimizin ne olduğunu tam olarak bilmeyiz ama bir yörümüz var. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum bir çalışma da yaptığınız için biraz kafam karıştırsın söylediğinizde mi? Ben şöyle düşünüyordum, ee, öyleyse bizim gerçeğimize daha çok yaklaşmak için belki de tam da bu yüzden bağlam sözünü ihlal etmemiz lazım. Dolayısıyla sizin söylediğiniz tersi işi çıkartmıştım ben arkanda. Şunu çıkartmıştım, bizim tam da erkek ve kadın olmanız ve aynı zamanda da özetleşmemiz babanın yasasının açıklarını görüp ...onu ilan etmemize mümkün Ben böyle düşünüyorum, acaba bir sıkıntı mı var, yani benim üstümden ne sıkıntı var yoksa ben sizi yanlış mı anladım çünkü... ...sizin biraz ona aykırı bir şey söylediğinizi anladım konuşmanızda. Teşekkür ederim. Yani... Gerçeğin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani lakançı anlamda gerçeği. Ee, yok, yakan, lakan, lakan lak. yani şöyle, nasıl söyleyeyim? Baba, yani anne var ve bebek var. Annenin arzusu var ve e, bebeğin annenin bütün arzusu olma pandemesi var. Başlamıştır. Yani kad... kadın ve erkek olmaktan da öte. O ikili şeyin babanın sözüyle, babanın adıyla, yani bunu zaten bir metafor gibi düşünür ya, annenin arzusunun yerine babanın adını geç babanın adının yerine geçmesi, annenin arzusunun yerine geçmesi, Ödipus metakop zaten Lacan'da hani Ödipus kompleksini dilsel ve metafor olarak düşün. Yani biz dilin düzenine girilerek kastre oluyoruz aslında. Yani kastrasyon dediğimiz şey konuşmaya başlama, matla kastre oluruz aslında. Kastrasyon bu. Yani Dilin düzenine girerek, kültürün düzenine girerek kastolduğumuz. Dolayısıyla da bunu daha uzun konuşmak. Lacan'da şey yok. Ba, Lakan babanın adını şey yapar. Yani Lakan diyor ki, omunlu bir şey. Yani kadın erkek olmamız için babanın yasasını ihlal etmemiz değil, babanın babanın yasası, babanın hayırı. Babanın adı zaten Fransızca da böyle bak Father non la father no bir söz şey. Yani babanın yasası ile babanın hayırı aynı şey aslında. Baba hayır der. Anneye de hayır. Çocuğa da hayır. Dolayısıyla o o hayır bizim e, kü kültürün bilim düzenine girmekten başka bir şansımız var. Yok, öyle insanlaşıyoruz, öyle kaste bulunuyoruz, öyle kalp. Yani ve dilin kültürünün üzerine girmemiz babanın hayırı da. Babanın hayrını ihlal... Benim anladığım o. Hocam ben çıkanaklik tedavi e, soyundum hocam. E, şimdi çıkanaklik tedavi ile e, bilim çağrısını ortaya çıkarmıyoruz. Ee, bu pirinç altındaki problem ortaya çıkarıldığı zaman yani bir tanı gerçekleştiği zaman burada bir nokta mı görüyoruz? Yani her zaman e, bu tanının su yüzüne çıkarılmasıyla alınıyor problem. Tamam. Ee, biraz daha anlatsanız anlamadım. Şimdi dilin altına bastırılmış çeşitli var. hı var. Bu siklent eee bir kanal süreci sonunda ortaya çıkardı. Hastalar bunlarla yüzdeleşiyor. Yani ihlal şamatlıyorsan da yola dönersin bu e, ortaya çıkan sürecinden sonra e, iş bir yani. E, bir nokta koyuyorum. Aşağı da böyle bir şey. Yani şöyle tam tam şey gibi düşünmemek lazım dedik. Bir, bir, bir şey var. Bir bir, bir bir mikro, o mikrobu keşfetmek gibi düşünmemek lazım. Daha daha ziyade şöyle yani ben, nasıl diyelim? aslında psikanalize, psikolojik tedaviye gelen bir hastayı düşünün. Her şey hasta bir. Bütün cevaplar aslında hasta. Bir. Ha? Yani mesela şöyle ne oluyor? Konuşmaya başlıyor. Zihninden geçen zili olduğu gibi anlatıyor. Bu olduğu gibi hiçbir sansüreni çarpıtmaya, eksiltmeye falan başvurmadan zihninden geçenleri olduğu gibi anlatıyor. rüyalarını fantezilerinde. Ne demek bu? Biz aslında gündelik hayatımızda hiç zihnimizden geçenleri hiçbir zaman söylemiyoruz Çoğu zaman durumu ayarlıyoruz. Burada bunu söylersem çok utandırıcı olur diyoruz komik duruma düşerim diyoruz. Burası yeri değil diyoruz. Filan değil mi? Sürekli biz sansür vererek çünkü zihnimiz, zihnimiz öyle tuhaf. insan zihni sürekli çalışıyor Sürekli zihnimizden ilgeler, sözcükler hikayeler asralar filan. Hatta biz uyurken bile zihnimiz çalışmaya devam ediyor. Rüya görüyoruz. Dolayısıyla psikanalizin temel en kurulu kuralı bu. Zihninizden geçenlerin hiçbir eksiltmeye, sansüre, çarpıtmaya şey yapmadan o gibi anlatacaksınız. Sonunda psikanalizin analizm varsayımı bu. Bütün bunları anlatırken, ha, niye anlatacak bütün bunları? İç dünyasının, o, o semptoma yol açan iç dünyasındaki soğuklik gerçeklere diyelim, iç dünyasındaki hakikatlere ulaşmak. Birlikte bütün bu anlatılanları teneffis ve hasta birlikte merak edecek. Yani çünkü benim dedik ya, dil daima kastettiğimizden daha fazla. Dil, dil şöyle bir şey biz dilin yolunun elinde bir tür aslında. Dil Aktüelleşmek için, dile gelmek için, öyle değil. Bizim ağzımızı kullanan bir şey aslında. Dil, dilin köleleriyiz biz. Nasıl söyle, konuşmak zorundayız. Bir, bir takım gramer bilmeyiz filan bunları. Ama öyle konuşacağız. Dil, ama dilin el, elinde öyle oynayacağız ki aslında bazen kastettiğimizden fazlasını söylediğiz bazen çok efsin e, sürekli özür dilerim. Niye özür dilerim sürekli? <gülüyor> i̇şte kastet. Ya yanlış anladın beni bir Tekrar döner, düzelteniriz. bir değil. Böyle. Ne demek? İşte bu yüzden hastada merak eder. İlk kez o sırada ağzından çıkanları terapistle birlikte merak ederler. Yani şimdi hani o teknik şeylerine girmeyeyim. psikanaliz falan böyle teknik bir tasının şeyleri de var. Ama sonunda hastayla terapistin birlikte o hastanın ağzından çıkanları birlikte merak etmeleri ve şunu ummaları en nihayetinde. Bu bizi hastanın iç dünyasındaki hakikatlere ulaştıracak. Yüzde yüz değil bilmiyor. öyle değil şey için. Yani ben şuna dönüştüm, o hakikatlere ulaştım. Evet. Burada ulaş, yani işte tedavi süreci bitiyor. O da biter, evet. Yani, yani o zaman teşhis ve tedavi, evet. özdeş. Süper, evet. Aynı, doğru. Tamam. Psikanalizde önceden tadı koyup sonra onu iyileştirmek yok. Evet, birlikte, özdeş, öyle diyeyim Bir sorun daha o bu psikolojik yöntemi son zamanlarda işte kullanan, kullanmayan şeyler, psikolojikler ya sporlar Bunun çok güzel bir, şey, çok uzun bir süreçte olduğundan dolayı tercih ediyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ben bu arada bir yere geldi. Ben, ben biraz önce Ferhan'ın da söyledi. Ben e, psikolojist değilim. Ben psikiyatristim aslında. yani tıp fakültesini okuduğum sonra psikiyatri iktisası yaptım, 25 yıl bakır köy akıl hastanesinde çalıştım. Yani, ama şöyle, ben psikanalizliyim, belki aranızda duyanlar hep olmuştur. Van Volkan diye hani, dünyanın şu anda dedi, ilk birkaç psikanalistinden birisidir Van Volkan, Kıbrıslı bir. Amerika, evet. Amerika'da evet. Ve benim bizim bir grup arkadaş şöyle bir şansımız oldu. Benim on, 10 küsur sene ondan böyle uzun vakat süpervizyonları aldı. Psikanalizi, şöyle diyeyim. Bu kadar psikanalizden konuştuktan sonra bunu söylemekle biraz dolahtar. Psikanalizi ben tedavi yönetimi olarak çok çok, çok şey yapmıyorum. Nasıl diyeyim? çok tuttuğum. <gülüyor> yani şimdi klasik psikanalitik tedavi şöyle çünkü. Şimdi bu para biraz şey gibi geliyor. Haftada üç gün ya da dört gün. Haftada üç gün ya da dört gün. Beş yıl ya da altı yıl devam eden bir tedavi. Klasik psikanalitik. Bu acayip bir şey. <gülüyor> şimdi ben Mahmut Bey ile böyle bir 15 yıl falan çalıştım. Onun sonunda ben psikanalizm olmamaya karar verdim. Yani şöyle, çok ben hem hani hem dünyaya bakarken, politik hakkında düşünürken, toplumsal meseleler üzerine düşünürken, pistanızdan çok faydalanıyorum ve pistanız çok önemli ki Ama bu tedavi tekniğinde tedavi kendi pratiğimde de psikanalizden çok faydalanıyorum. Yararlanıyorum onun kavramlarından, bana sağladığı imkanlardan, çürgülerden falan Ama ben hiçbir zaman e, e, e, e, e, e, e, yani ne beni haftada dört gün, beş sene, otuz sene birisi yaptıran bir şeyde psikanalizden Geçeceksin psikanalizden. Ne de ben birisine böyle bir şeyi teklif ederim. Yani, e, söylemiş olayım psikanalizden Son sorusu olan var mı? Yoksa gideceğiz. Oradan bir, şey, bir soralım. İstiyaretistler bu aynı seyfanlar. Ve istiyaretistler de sözü kullanıyorlar. Sözü kullanarak iyileştiriyorlar. Düşündüğümüzde özellikle istiyaretistler çok farklı konuşmayan insanları bırakmıyor. Daha bir yani psikolojlar işte insanların kendilerine anladıkları işlerdi. Politikte zaten işte, ilaççı ekol var. İnsanlar ilaç yatarak tedavi etmeye çalışıyor. Pratikte olan dolayı aslında belki bunu da konuşmak lazım. Yani çünkü psikolojisi falan teorik işte tarihi insanı aileye anlamaya çalışan, analiz eden, bir yöntem. Ama pratikte psikanalisi de, yani tamam, biz okuyabiliriz. Kitaplar var, horneğin kitapları var, Freud'un kitapları var, plastik olanları var, dair karlıcı olanları var. Öğrenebiliriz, uygulayabiliriz. Ama e, insanlar ruhsal sıkıntı yaşadıklarında ve bunu kendileri çözemeklerinde hastaneye gidiyorlar. Ya da işte maddi e, e, imkanları olanlar, terapistlere gidebiliyorlar. bu, çünkü çok az saydınız. Pratikte e, tam hastanelerinde verilen bir hizmet var, o da ilaçlar. Mesela bu ne kadar, e, tabii konuştuğumuz alanı aşıyor ama yani biskendiris hatta biskendiris e, dişi tedavi ya da ilaç tedavisi diyelim ne kadar çözücü sizce. Biskendiristen e, falan çünkü ben faydalandığını düşünmüyorum oradaki doktorların gayet yani insan ruhuyla alakalı bir iş yapay gibi çalıştık. Yani, i̇nsanlar orada kuyruplarda bekliyor. Ne kadar yararlı olacaktır? Bir de yani onların yapmadıkları şey, yani sözü kullanmak, kelimeleri kullanmak, hani çocuğun ağlayışıyla, annenin işte neden ağladığı empatik dediğiniz şeyi yapabilmesi, e, psikiyatrisini de yaparken hani biz yaparken e, psikiyatrisi e, bunu e, algılayabilmesi süreç nasıl gerçekleşiyor yani an koyması işte e, bu hastada ya da hastayla konuşurken e, bunu nasıl açıklıyor e, anlatıyor e, herhalde cesaretlendiriyor hastayı e, ve oradan sonra bitiyor mu? Yani sorunu var Tamam işte bu. Ama sorması ne? İlaç çok farklı bir şey olsa gerek. Çünkü orada ilaçları kullanmaya devam et. Kullandığımı falan. Ya saçma sapan kestiler. Bir yani, aile. Sizin zaten söylediklerinizin içinde sorunuzun cevabı var. Yani. Size benim gibi bir Ya da soru tam değil yani soru e, sözcükler, söz değil yöntemlerin işte, bahsettiği, Allah ya işte, evet. şey yani o nasıl risk, ya da biskaret, biskaret izinden, e, o yöntemden yararlanan bir psikiyatrist <gülüyor> ondan ibaret vermeyen, yani bunu. That's true, kon tematik sözlü yapalım. O zaman çok böyle daha hakkında bir şey ki istiraf ediyoruz. ve psikiyatri de. Evet. Tabii ki. Öyle bir de ilaçla ilgili kısmını söyleyeyim. İlaç hani ben psikiyatri olduğum için. Yani bugün yine yanlış anlaşılmasın böyle majör akıl hastalıkları, şizofreni, paranoya, psikoz, mani vesaire filan. Bugün ilacın yerine başka bir tedavi yok. Yani şöyle söyleyeyim. Daha Fizikali tabii ki bir terapiste bir şizofrene, bir paranoye, bir iküçücük bir zayıf vesaire yardımcı olabilir. Ama asıl olan ilaçtır onlar bence öyle. Çünkü hani biz yatırıyorduk işte. 15-20 gün, bir ay Yani öyle bir şeydir ki bu söylediğim hastalıklar. Kontrol edemez, kendine zarar verir, etrafa zarar verir, cam çerçeve gibi falan filan. Yasması ve o ilaçlarda sakinleşmesi lazım. Bu bu okey. Bir de depresyon, ansiyete de. Evet o, o psikiyatrisinin büyük çoğunluğu öyle. Bakıyor. Anlıyor, tamam senin depresyonun var diyor, o depresan diyor. ama anti depresan şu aslında, anti depresan ya da ansiyonetik vs. filan kullanılır. Şimdi şöyle bir şey olmuş, depresyona eşlik eden, ee, beyinde de birtakım değişiklikler var doğal olarak, yani depresyonun birtakım maddi korelatları var. Biz depresif olduğumuzda ya da konuşuyorken ya da aşık olduğumuzda ya da ya da uyuyorken ya da beynimizde hep farklı aktiviteler var, değil mi? Yani ya. depresyondayken de farklı şeyler oluyor beynimizde. İşte serotonin kriksikatı iniyor, serotonin düzeyi düşüyor, filan. O sinaptik bu antidepresan ilaçların ne yaptığı o sinaptik aralıktaki serotonin miktarını çoğaltma. Yani serotoninü geri alıyor, yıkımını engelliyorlar ve sinaptik aralıkta serotoninü çoğaltıyorlar. Nedir bu bilmiyorum. Ne diyor bu bilmiyorum hakikaten yani ne kadar şöyle iş şey yapıyor ancak insanlar. Mesela o bedensel belirtileri ortadan kaldırıyor. İşte uykuyu sağlıyor, belki biraz enerji veriyor, filan gibi. Yani. <gülüyor> öyle değil semptomatik tedavi sağlıyor ama daha ter... ne, neden depresyona girdin neden depresyonsun haliyle bunun buna bir cevabı yok ilaç. Soruların yani. cevabı da psikoterapi. Tabii de, tabii. tabii evet bunun evet. keşfedilme tabii. sürecine girsinler. Direkt onu. Şimdi birey soruyla ilgili hani dikkat klinikleri hocam var kendi klinik şunu söyleyeyim. Şimdi hani e, Kamuhafsanal Birliği'nde Koji Derece çalışıyorum ve orada e, altı tane psikiyatrist ile çalışıyoruz ve e, Kenikman diyeyim, Kenikman diyeyim için söyleyeyim, çalıştığım konudaki için söyleyeyim, oradaki tüm psikiyatristlerin tamamen psikoterapi yönlü psikiyatristler. Yani hepsinin belirli psikoterapi geçmişi var, işte kuram sağlık, aşılığa sağlıklar, fakat maalesef bu biraz sosyal politikalarla, da, yani sağlık politikalarıyla ilgili bir durum bu. Hani oradaki yoğunluğa psikoterapiye cevap vermek mümkün değil. Dediğiniz gibi sıralar sıra var, çok yoğun sıralar var, çok yoğun insanların kelebekli bir durum. Bir yaşam söz konusu orada ve gerçekten ee, bunlar tıklatıralar çok zor oluyor. Yani 5 dakika, 10 dakika, dakika en fazla danışan hastayı görmek ve e, depresyonda demek ya da bozukluğu var diyebilmek ve devamında yani daha hızlı, daha herkese ulaşılabilir bir yön e, belirlemeye, çevirmeye dönüşmüştür. Bu psikoterapi e, hocam da dediği gibi resimde aktardığını yani bir koşma süreciyle başlayan bir yol, en temelde. Herkesin yanında, yakınlarına çok yakın arkadaşları var, kişilerini açabildikleri, duygularını paylaşabildikleri, yanlarında ağlayabildikleri, rahatsız etmeyebildikleri insanlara var. Onlarda bir nevi bu duyguları işte biliyorlarsa ruhsal olarak kısmen tamamen değil ama böyle nokta dengeleyici olabilirler. Ama psikoterapi işin nedenine inanmıyor. Yani çocuklukla bağlantı, bunu bağlantılandıran, yaşantının devamlı travmalarla e, e, eşlik ediyor mu, etmiyor mu, yani e, panik atak neden var, nasıl oluşuyor, hangi ilişkilerde var, yani ondan da soru var. Bir problemin çözümlenmesiyle ilgili ya da bir probleme çözüme dönük bir şey oturtmakla ilgili. Ve psikoterapi ortamında güven var, saydamlık var, nötrülük var, şeffaflık var, birçok tema var. Yani bunu her arkadaşlayla, her yakında yakalayamayabiliyoruz ne kadar iyi olursak olalım insanlarla bir sınırınız var. İlla var ama terapi odası çok ıı, izole bir yol. Yani bu dünyadan olmayan bir odada öyle söyleyebilirim. Yani orada iki sınırları içerisinde kişinin tüm hayatı değerlidir. Bir kişi değerli ve tüm hayatı değerli. Ve o hayatın değerli içerisinde problemle ne ilişkiliyse orada bütün çıplaklık yol konuşulabilir. Ama yani bunu herkese ve her ortamda yapmak pek mümkün değil. O yüzden profesyonel süreci yürütmekin hani bu anlamda farklı noktaları var. Veya da psikoterapist da tabii ki Hocam hmm. iskenizden bahsetti. Yani çok uzun yıllar alıyor. Her yaklaşımın eğitim seviyesi farklı. Yani bilisayar davranış yaklaşım 3 yıl sürebiliyor. Ya da sistemik yaklaşım 4 yıl sürebiliyor. Her birisi insanlığına farklı pencerelerden bakan. Yaklaşımlar ve problemi başka içeriklerden değerlendirip çözüm ulaştırmaya ulaştırmaya çalışan. Danışanlarla bir çözüm fikir geliştirmeye çalışan yaklaşımlar kişi süreci. Derinle bir kişi süreci bir taraftan. Çok nasıl bir şey fayda olabiliyor ben. Bir de Tabi onu da ben hemen ettiğim böyle bu dünyanın gerçeği nedir? Yoksulluk sınıf var. Yoksullar var zenginler var. Her şeyden söz edebilirsin ama en temelde bu dünyanın gerçeği nedir? Bence bu. Bu dünyanın yoksullar ve zenginler olarak ikiye bölünmüş olması. Söylediğiniz doğru. Bugün yoksullar yoksulsanız psikoterapi ile anlatıyoruz da psikoterapi. Ben akıl hastanesinde çalıştım. 100 kişi bekliyor. O gün, oh, 8 saat içinde yüz kişiye bakacaksınız. Hepsi yoksul. Anladığımı mı? Tabunda erkek de falan baskın ve çıkan bir şey. Yani sistem, bak. Hepsi aslında yani. Aşketsist. Dünyada kimler var? Herzainstitütik. Yoksullar var ve zenginler var. Yani ...işte bunu... ...çözmek gerekiyor diye de... ...hani... ...zaten böyle tartışmalar varmış... Işte ...Marsistler, Freud... ...üksü isimlerken gelenleri de... ...beşi biriler... ...elikler olmuş falan. Yani... ...psikolojisine e, yani, e, yararlanmalıyız... için ...teker teker bireyleri anlayabildi. Ama çözüm... ...işte dediğiniz gibi o şimdi çok uzakta olduğu düşünülen e, yoksulluğu yok etmek yoksulluğu yok etmek ancak kapitalizm yok etmesi evet. ve onun da aşmak yok yani sadece e, e, kırık dökmek dökmek bir şey değil tabii ki bir his bir şey değil onu içerip aşmak bir, bir şey varsa iyi bir şey içinde onu içermek ve e, onun ötesine geçer bilmekle ancak insanların ruhları da temizlenebilir, aranabilir çünkü e, o da zaten en çok ileten bir şey, e, hisse noktada verdi. Yani, evet, doğru. Bu, dolayısıyla bu dünyada böyle bir şey var. Yoksullar devlet hastanelerine yüzüyor, orada bekliyorlar, sıra sıra giriyor, psikiyatrisi üç dakikada onlara kanı koyuyor, ilaç yapıyor, zenginler o, o psikiyatristler sonra muayeneye açıyorlar. Çıkıyorlar. Muayenehanelerine gidiyoruz. <gülüyor> Şimdi bir <yine> muayenehane var. <gülüyor> yani emekli oldum ben ama. Şimdi. Sonra parası olanlar e, terapi alıyorlar. Terapi alıyorlar. Ya da ilaç bile alacaksa yine uzun uzun. Orada sıkıyorsa psikiyatrist Majnanesinde de şey yapsın. Gerçek psikiyatristlerin çoğu hani terapi eğitimi görmemişlerdi, terapi küçümseller terapi bilgileri yoktur, vesaire falan Ama yine de majnaneler ona daha uzun bir süre ayırmak zorunda. Tüm e, dünya'nın işte şey, evet, yoksullar yoksullar, terapi de Ha, evet, onlara katılıyorum <gülüyor> koşullarında para için yapılması gereken bir şey. Yani 45 dolar, 50 Filan, yani böyle bir O kadar bu eğitimteki meslekler, 6 tıp eğitimi bu şeye ne kadar benzersiz bir Yani. Yok. O boluyu başla, empati kurmaya, kafanızı Tabii tabii. Tıp eğitim için. Şimdi, e, psikoterapi'den bahsettik, e, kişinin kendi keşif süreciyle alakalı olduğundan bahsettik. E, biraz çocuk heyecan bir anne anne babayişiylemizde çok bağlantılı olduğundan bahsettik. Şu anda gündelik problemler. Bir, yani bir nayzam bir kitap önermek istiyorum. Eğer edinip okuyabilirsiniz, hani kendinizi keşfetmenizle ilgili, kendi hayatınızda farklı pencereden bakmanızla ilgili destek yarım olabilir. Yani bir farklı pencere olursun için. Eğer yeniden keşfetmek diye bir kitap. E, bu kitabı e, alıp temin okuyabilirseniz eğer size e, hayatınızda işleyenize ilgili farklı bir sürü e, katabilir. Hayat yeniden keşferen kitap. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta iklimde de etkinliği yok. Sonra Kasım ayı etkinliklerimiz için Söylerle gördüğünüz Kaya Söyleti e, Serniye'ye KPK'ye Mimarlar Odası, KESK Buralardan broşflerimizi temin edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Erdoğan'a markamız için teşekkürler.